Merhaba, Greenpeace İstanbul Bozdoğan kemerinde açtığı dev pankartla Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan'a Sinop Gerze'deki kömürlü termik santral planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Özilhan, bizi hasta etme, kömürden vazgeç yazılı 128 metrekarelik pankartın arkasında ise kimkorkar.org adlı kampanya sitesinden imzalarıyla destek veren 134 bin çevre dostu var. Gerze'ye kurulması önerilen kömür santralinin etkileri üzerine Greenpeace'in yaptığı araştırmaya göre santral 40 yıl faaliyet gösterdiği takdirde tahmini 1900 kişinin ölümüne, toplam 18.000 yıl insan ömrü yani yaşam yılı kaybına, solunum hastalıklarıyla geçen toplam 2 milyon güne ve hastalık nedeniyle 1000 yılı aşan iş gücü kaybına mal olacak. Araştırmaya göre ayrıca Türkiye'nin toplam ekonomik kaybı ise 2.6 milyar euroya ulaşacak. Araştırma, Stuttgart Üniversitesi'nin hava kirliliği etkileri modeli ve Gerze çevresel etki değerlendirme raporu verileri kullanılarak hazırlandı. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksuhan ise yaptığı açıklamada Gerzelilerin mücadelesindeki haklılığı dile getirerek Özilhan'ın bu projeden vazgeçmeye davet etti. 4 yıldır süren mücadelede bakanlık çet sürecini dondurmuştu ancak hala süreç devam ediyor. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği konusundaki ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini birlikte dile getirmek için kurdukları İklim Ağı, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele karnesini değerlendirdi. Değerlendirme için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteriyası'na sunulan 2011'e ait sera gazı emisyon verileri baz alındı. İklim Ağı, Türkiye'nin raporuna göre 2011 yılında toplam sera gazı emisyonu, 422.4 milyon ton karbondioksit eşleri olarak gerçekleştiğini ve 1990'a göre sera gazı salımlarının %124 oranında arttırarak yeni bir rekora imza attığını belirtti. Ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek yerine iklim değişikliğine sebep olmaya devam ettiği bunu vurguladı. Kyoto Protokol'ine ek bir üyesi olarak taraf olan Türkiye, gelişmekte olan ülke olmasından kaynaklanan özel statüsünü mazeret göstererek sera gazı emisyonlarına yönelik herhangi bir azaltım hedefi belirlemiyor. Oysa ek bir statüsündeki diğer ülkeler, 2012 yılına kadar sera gazı 1990 seviyesinin en az 5 altına çekme hedeflerini uyguluyorlar. 2011 yılı itibariyle Türkiye'nin sera gazı emisyonları 1990 seviyesine göre 124 oranında artarken, bu artışın %71'i enerji, %13'ü endüstriyel işlemlerden kaynaklanıyor. Kişi başına sera gazı salımında ise Durban'daki Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nda 2011'de mutabakata varılan 2 tonu çoktan aşmış durumdayız ülke olarak. Küresel ortalama 4 ton civarındayken Türkiye ortalaması ise 5.4 ton seviyesinde. Kısacası iklim değişikliği ile mücadele konusunda her tür sorumluluktan uzakta olan Türkiye, küresel çözümün bir parçası olma fırsatını kaçırıyor. Sera gazı salınlarını gitgide arttırıyor. Trabzon'un Tonya ilçesinde yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı çıkan Tonyalılar, Ankara'ya kadar gelip meclis önünde eylem yaptı. Tonya Çevre Platformu'nun çağrısıyla Ankara'ya gelen yüzlerce Tonyalı sabah saatlerinde kemençeleriyle ve horonlarıyla Güven Park'ta toplandı. Bölgelerinde yetişen çiçeklerin ve ormanların fotoğraflarını taşıyan kadınlar, EMBA tarafından kurulmak istenen fabrikayı ve Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın desteklediğini söyledi. Tonyalıların meclise sessiz yürüyüşü sırasında Polis genç derli gençlerin eylemine müdahale etti. Ardından meclis önünde bazı BDP ve CHP'li milletvekilleri ile Emek Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi yöneticilerinin de destek verdiği basın açıklamasında Tonyalılar adına konuşan platform sözcüsü ve avukat Nedim Çelik fabrikayı ve taş ocaklarını istemediklerini ifade etti. İstanbul'un yol açtığı seragazı salamını belirlemek için yapılan çalışma tamamlandı. İstanbul'un karbon ayak izini ortaya koymak amacı ile gerçekleştiren İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayak Gizi Hesaplama Projesi kapsamında elde edilen sonuçlar kamuoyuyla pek yakında paylaşılacak. Çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nün başkanlığında GTE Carbon Environmental Resources Management ve İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Alper Ünal'ın katılımıyla hazırlandı. Çin'in en büyük bankası Güney Afrika'ya yenilenebilir enerji finansmanı için 2.2 milyar dolarlık kaynak sağlayacak. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Jiang Jiangin Bankasının Güney Afrika hükümetinin yenilenebilir enerji programını desteklemek ile çevrenin korunmasına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi. Jiang projelerinde potansiyel üstleniciler olabilecek Çinli tedarikçilerin Güney Afrika'daki yatırım fırsatlarını, farkındalıklarını arttırmayı önemsediklerinin de altını çizdi. Çin'in en büyük bankası olan ICBC sahip olduğu varlık büyüklüğü bakımından da dünyanın en büyük ilk beş bankası arasında yer alıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. İklim değişikliğinden uzak, yenilenebilir enerjilerle dolu. Esen kalın.